155. konu, Ebu Busayr ile onu Mekke'ye götürmek için gönderilen iki kişinin olayı, sonra Hazreti Peygamber Medine'ye döndü, Ebu Busayr Hazreti Peygamber'e geldi, bu zat Kureyş'tendi ve Müslüman olmuştu, Kureyş, Ebu Busayr'ı geri götürmek üzere Medine'ye iki kişi gönderdiler ve dediler ki, bize verdiğin sözü yerine getir, bunun üzerine Hazreti Peygamber, Busayr'ı o iki kişiye verdi. Onunla birlikte Medine'den çıkarak Zülhuleyfe'ye vardılar. Zülhuleyfe, Medine'den 6 mil uzakta bulunan ve Medinelilerin hacca giderken mikaatları olan bir yerdir. Onlar develerinden indiler, hurmalarını yiyorlardı. Ebu Busayr, onlardan birisine, ey falan adam, senin bu kılıcın ne güzelmiş, dedi. Bu kişi kılıcı çıkardı. Evet, gerçekten bu kılıç çok güzeldir, onu defalarca denedim, hiçbir kusuru yoktur, dedi. Ebu Busayr verir misin, ona bakayım, dedi, o da kılıcı Ebu Busayr'a verdi, Ebu Busayr kılıçla onu öldürdü, diğeri kaçtı, Medine'ye vardı, mescide girdi, Hazreti Peygamber onu gördüğü zaman bu kişi dehşetli bir şey görmüştür, buyurdular, Hazreti Peygamber'in yanına vardığında, benim arkadaşım öldürüldü, dedi, ben de öldürülecektim, biraz sonra da Ebu Busayr Medine'ye geldi, Ey Allah'ın Rasulü, beni onlara vermekle anlaşmanın şartını yerine getirdin, sonra Allah beni onlardan kurtardı, dedi. Hazreti Peygamber, anan ağlasın, eğer bir arkadaşı olsaydı bu harbi alevlendirecekti, buyurdu. Bu sayr bunu işitince anladı ki Hazreti Peygamber tekrar onu Mekkelilere verecektir. Böylece Medine'den çıkıp deniz sahiline doğru gitti.